Seslendirenler İlyas, Savaş Bayındır, Zeki, Murat Yılancı, Anlatan, Vural Arısol. İlyas ve Zeki aynı liseyi bitirmiş ve aynı mahallede yaşamakta olan iki yakın arkadaştır. İlyas mesaisini bitirdikten sonra eve giderken yol üstünde kalan Zeki'nin dükkanına uğramıştır. Selamun Aleyküm Zeki. Nasıl gidiyor işler? Aleyküm selam. Nasıl olsun be İlyas? Görüyorsun işte. Dükkan anca döndürüyoruz. <gülüyor> yine de Şükret. Dükkanını bile döndüremeyen nice esnaf var. Her ay içeri girip sürekli sermayeden yiyenlere bakarsan... ...sen yine iyi durumdasın. En fazla olmadı sen açalık. Hele bir ayağa alışsın müşterinin. Bak gör nasıl da yoluna girecek bir anda. Eyvallah İlyas. İnşallah dediğin gibi olur. Olur olur hayırlısı. Sabah geçerken baktım yoktun... Kapalıydı dükkan. Ya bizim kardeş hastalanmış da üşütmüş biraz. Onu doktora götür. Önemli bir şey değil ya. İlaç yazdı işte doktor. Bol bol da C vitamini. Düzenli alırsa bir şey kalmaz. Ya ne diyeceğim. Neredeyse unutuyordum. Bugün bizim Ali'yi gördüm. Caminin bahçesinde güvercinlere yem atıyordu. İzne mi geldi o? Allah Allah. Geldi de niye haberimiz olmadı ya? Ben de sana soruyorum geldi mi diye. Senin de haberin yok mu yani? Ya ilk defa senden duydum İlyas. Gelmiş olsa bize haber verir. Yanlış görmüş olmayasın. Belki benzetmişsindir. Yok canım basbayağı oydu Zeki. Arabayla geçiyordum malzeme yetiştiriyorduk bir yere. Duramadım o yüzden. O olduğuna eminim gördüm. Zaten severdi o caminin bahçesinde güvercinlere yem atmayı biliyorsun. Hatta şu en çok giydiği kaza vardı üzerinde. Hani senin hediye ettiğin kırmızı çizgili kaza. Şaşırdım. İlk benim dükkana uğrar sanıyordum hayırlı olsun abi. Kısa kalacaktır o zaman. Ondan bize haber vermemiştir. Aklıma başka da bir şey gelmiyor yani. Ali izne gelecek ve bize haber vermeyecek. Hayatta olmaz öyle şey ya. Ben de aynı sebepten emin olamadım işte. İlk bizim haberimiz olur diye. Ama arabada iki kişilik Yanımda uyanık Kemal vardı. O da onayladı cami avlusundakinin Ali olduğunu. Bak aklıma ne geldi. Bize sürpriz yapıyor olmasın bu kerata. Vallahi bize sürpriz yapıyor ha. Bak buraya yazıyorum. O yüzden haber verdim. <gülüyor> olabilir Zeki. Aklısın valla. Ali sürprizleri sever. Hiç beklemediğimiz bir anda böyle hiç ummadığımız bir şekilde çıkacak herhalde karşımıza. Tek açıklaması mı olabilir? Hep sürprizleri o mu yapacak İlyas? Yürü gidelim evine. Dayanalım kapısına. Biz yapalım bu sefer sürprizi. Götürelim Ahmet amcanın yerine önce güzel bir karnını doyuralım. Sonra gece yarısına kadar gezdiririz keratayı. Numarayı yemediğimizi de anlasın İyi dedin de... E senin dükkan ne olacak? Ya ararım avniyi akşama kadar gelip o bakar. Bana uya, Yürü o zaman hadi. İlyas ve Zeki heyecanla Ali'nin evinin yolunu tutmuşlardır. Ali'nin oturduğu dairenin önüne gelip zile bastıklarında kapıyı Ali'nin babası Tahsin amca açmıştır. Tahsin amca ağlamaktadır. Haber aldınız demek. Kimseye de söylememiştik henüz. Buyurun evladım buyurun. Geçin içeri. Ee, geçelim de bunlar sevinç gözyaşları değil. Durum bizim sandığımız gibi değil herhalde. Kötü bir şey mi oldu Tahsin amca? O, oldu ya. Ali'm biricik evladım. Ne oldu Ali'ye? Söylesene Tahsin amca. Şehit olmuş yavrum. Bir hafta sonra izne gelecekti hem de. Sizi de ne kadar özlemişti Onlara söylemeyin geleceğimi diyordu Sürpriz yapacaktı size Telefonda Caminin avlusundaki kuşlara yem atmayı Ne kadar özlediğini anlatıyordu Yazan Ümit Cihan Canpolat Senaryoya uyarlayan ve yöneten Vural Arısoy Teknik yapım